Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Şimdi bugün e, yepyeni bir konuya geldik. Konumuzun ismi mücahidlerin görevleri. Şimdi şeyh e, konuya giriş yaparken bir mücahidin Tabi bunu bir mücahid olarak sadece bir mücahid olarak anlamayalım. Yani bir mücahidin buna ne kadar ihtiyacı varsa bir ilim adamının, bir ilim talebesinin, bir normal müminin, bir davetçinin, herkesin bu zikredeceklerimize ihtiyacı var. Bir mücahidin görevleri demiş, mücahidin görevlerini üç kısmı ayırmışız. Bir demiş ki mücahidin Allah'a karşı olan görevleri, bu sürük ve ahlak demiş olduğumuz meseleleri anlatmış. İşte mücahidin takvası, ihlası, sabrı, tevekkülü vesaire. Yani daha ziyade yada ve ahlak ilmine giren meseleleri ele almış. Daha sonra Mücahit'in emire karşı görevlerini ele almış. Burada da Mücahit komutanına karşı nasıl davranmalıdır? Veya bağlı olduğu kuruma karşı sorumlulukları nelerdir? Onları anlatmış. Üçüncü şey olarak da Mücahitlerin birbirleriyle ilişkileri nasıl olmalıdır? Yani Müslüman fertlerin kendi aralarındaki bağ nasıl olmalıdır? Üçüncü olarak da bunu anlatmış. Şimdi elbette ki bunların içerisinden en önemlisi birincisi. Yani bir insanın Allah Azze ve Celle'ye karşı olan sorumlulukları. Çünkü Allah'a karşı olan sorumluluklarını hakkıyla yerine getiren bir insandan herkes emin olabilir. Yani Allah'ın hakkını çiğnemeyen bir adam, insanların hakkını hiç, hiç çiğnemez. Allah Azze ve Celle'nin hakkını hakkıyla ifa eden bir insan kullara karşı da nedir? Kullara karşı da aynı olacaktır. Niye? Çünkü insanın Allah'ın haklarını ifa etmeye e, iten duygu nedir? Takvadır. Öyle mi? Allah'a olan korku, Allah'a olan sevgi, Allah'a olan rica insanın Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirmesini sağlar. Eğer bir insanda zaten bu duygular mevcutsa, bu insan aynı duygular onu kullara karşı, emirine karşı, yapısına karşı vesaire ümmete karşı aynı zamanda sorumluluklarını yerine getirmeye çalışacaktır. Şimdi burada bu meseleye girmeden önce bize de aynı zamanda ekstra bir menheç olsun diye söylemek istediğimiz birkaç kelime var konuya girmeden önce. Bunların temelinde şu mesele var. Birincisi bir ferdin Allah'a karşı olan görevlerini inceleyen ilme biz ahlak ve sürük ilmi diyoruz. Ahlak, sürük veya hutta terbiye ilmi diyoruz. Kişinin fert olarak Allah azze ve celle'ye karşı e, var olan görevlerini inceleyen ilme ahlak veya sürük veya hutta terbiye ilmi diyoruz. Şimdi bu ilim normalde İslam'daki en celil olan ilimlerden bir tanesi. Her ne kadar Müslümanların arasında böyle artık pek ilgilenilmese de, pek iltifat edilmese de en celil olan ilim bu ilim. Neden dolayı? Çünkü biz bu ilme Kur'an-ı Kerim'de ne ilmi olarak söylüyoruz? Teskiye ilmi. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ismi bu ilmin teskiye ilmi. Ne demek teskiye? Arınma ilmi demek. Çünkü Allah nefse yemin ettiği zaman "Ve nefsin ve Faleh hemha fujurha ve takvaha kad aflaha men zakkaha ve kad khaba men Nefse ve nefsi düzeltene yemin olsun ki o nefsi yaratan Allah azze ve nefse fujurunu da takvasını da ilham etmiştir. Felah bulanlar yani bütün o dini yaşama gayemiz ne? Ahirette felah bulmak. Öyle mi? Felahın formülünü söylüyor Allah. Felah bulanlar nefislerini teskiye edenlerdir. Hüsrana uğrayanlar ise kimdir? Hepimizin kaçındığı veya da kaçındığını iddia ettiği şey. Onlar da dessâhâ, o nefsi Allah'ın ilham etmiş olduğu fucurda boğanlardır. Yani onu arındırmayanlardır. Şimdi normalde bu ilimle alakalı, mesela daha önce de zikretmiştik, hatırlatma babından söylüyorum. Peygamber aleyhissalâtu Vesselam'la ilgili Allah ve Kur'an'da peygamberin görevlerini anlatırken, peygamberin kaç tane görevi vardır? Nedir? Tamam. beyan, irşim. Tamam. Peygamber'in Kur'an-ı Kerim'de üç tane görevini aynı ayette zikredilen bir ayet var. Üç yerde geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de farklı üç yerde geçiyor. Bu da nedir? Bu da Peygamber'in bu ümmete kitabı öğretmesi, kitabı ve hikmeti öğretmesi, Allah'ın ayetlerini okuması ve ümmeti arındırması. Ve ümmeti ne yapması? Ve ümmeti arındırması. Şimdi normalde Hazreti İbrahim'in bir duası var. Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Rabbena veb'at fihim rasulen minhum yatsli alayhim ayatek ve yuallimuhum hikmete ve yuzekkihim hakim." Ey Rabbim onlara onlardan olan bir resul gönder. Hazreti İbrahim Kabe'yi yaparken Allah'a dua ediyor. Ey Rabbim diyor onlara onlardan olan bir peygamber gönder. Ne yapsın bu peygamber? Onlara senin ayetlerini okusun. ''Onlara kitabı ve hikmeti öğretsin ve onlara ne yapsın? Onları arındırsın.'' diyor. Allah Azze ve Celle, Hazreti İbrahim'in bu duasına cevap veriyor. Yani Hazreti İbrahim'in bu duasını kabul ettiğine dair, Kur'an-ı Kerim'de üç yerde bu duanın içeriğini biz bu ümmete onlardan olan bir peygamber gönderdik. O peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okur, onları arındırır, onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Ne değişti burada? Kim söyleyecek? Ne değiştirdi? E, Hazreti İbrahim'in duasında arındırma faaliyeti üçüncü sıradayken öyle mi? Allah Azze ve Celle'nin duayı kabul edişinde arındırma faaliyeti ikinci sıraya getirildi. Yani kitabı ve hikmeti öğretmeden önce insana sorumluluklarını öğretmeden önce insanın önce bir ne yapmak, İnsanı önce bir arındırmak. Peki niye? Sebebi ne bunun? Kim bize söyleyecek? Bunun sebebi ne? Yani niye arınma faaliyeti kitabı ve sünneti öğrenmeden önce geliyor? Bunun sebebi ne? Evet. Kişi ilmi almadan önce kendini o ilmi daha iyi Kişi kendini arınmadan o ilmi alırsa buna daha da Tamam başka Daha çok fayda sağlayacaktır. Bunun için arındırma. Başka? Niye arındırma? Bunun sebebi şu. Yani bununla ilgili en önemli mesele işte kardeşlerimizin söylemiş olduğu mesele. Çünkü nefis hem fucur elbisesiyle kaplıdır. Hem de takva elbisesiyle kaplıdır. Yani asıl itibariyle nefiste bir bulanıklık vardır. Öyle mi? Önce bu bulanıklığın arındırılması gerekir ki. İnsanın ondan sonra öğrendikleri insana ne yapsın? İnsanın ondan sonra öğrendikleri insana fayda versin. Mesela daha önce de söylemişizdir. Tekrar söyleyelim. Diyelim ki nefiste kibir hastalığı da vardır. Öyle mi? Bu ilham edilen fucurla beraber vardır. Tevazu da vardır. Bu da ilham edilen neyle beraber vardır? İlham edilen takvayla beraber insan nefsinde vardır. Şayet eğer insan nefsi ile mücadele eder o kibir yönünü bastırır tevazu yönünü açığa çıkarırsa ondan sonra öğrenmiş olduğu ilim insanın neyini arttırır? insanın tevazusunu arttırır. İnsanın kibrini iyice köküne kibrit suyu döker. Lakin eğer insan öğreneceği ilimden yani kitaptan ve hikmetten önce eğer insan nefsini arındırmazsa ikisini de bulanık şekilde bırakırsa o insan iki tarafa çekilmeye de müsaittir. Allah muhafaza öğrenmiş olduğu ilim insanın iyice kibrini Harekete geçirip insanın kibrine ne yapacaktır? İnsanın kibrine kibir katacaktır. Ondan dolayı arınma önemlidir. Arkadaşımızın verdiği örnek güzel bir örnek. O da ne? Kalp insanın kabıdır. Öyle mi? Kalp nedir? İnsanın kabıdır. Biz eğer elimizdeki kabın kirli olduktan sonra elimizdeki kap, biz o kabın içine ne kadar temiz suyu doldurursak dolduralım, o su ne olacaktır? Bulanık olacaktır. Lakin biz önce o kabı bir suyun önüne tutarsak, o kabı yıkarsak, Ondan sonra su doldurursak içine temiz kabın içindeki temiz su olacaktır. İşte bu yıkama işlemine de biz ne diyoruz? Bu yıkama işlemine de biz arınma işlemi diyoruz. Veyahut da arındırma veyahut da teskiye işlemi diyoruz. Ondan dolayı bu çok önemli. Yani insan arınmadan önce bir takım bilgilerin insana yüklenmesi, bir takım şeylerin insana öğretilmesi, insana zarardan başka ne yapmıyor? Zarardan başka bir şey vermiyor. Buna bir örnek verebilir miyiz? Yani arınmamış bir kalbin üzerindeki Kur'an ayetlerinin etkisiyle, arınmış bir kalbin üzerindeki etkisine Kur'an'dan bir örnek verebilir miyiz? Tövbe suresinden mesela. Bakın. ve مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُوا اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ اِيمَانًا ve الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ Herhangi bir sure indirildiği zaman onlar derler ki yok bu kimin imanını arttırdı derler. O iman edenler var ya onların imanı arttı ve onlar müjdelenirler. Lakin kalplerinde hastalık olanların pisliğinin üzerine pislik arttı hastalıkların üzerine hastalık arttı. Onlar kafir olarak ne yaptılar? Kafir olarak öldüler. Şimdi bakın burada önümüzdeki şey ne? Ayetler. Öyle mi? Sure. Sureyi okuyan kim? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yeryüzünde insana davet yapabilecek en kaliteli insan, insana Allah'ın surelerini okuyor. Peki sureye muhatap, muhatap olan kim? İnsan. Peki aradaki malzeme ne? Kur'an ayeti. Öyle mi? Aynı iki tane adama, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ayet okuyor, bir tanesinin imanı artıyor, bir tanesinin küfrü artıyor. Bunun sebebi ne? Arındırmadan... Heh, kalbinde hastalık olan adamın ayet kalbine düştüğü zaman o hastalıkla beraber daha fazla ne oluyor? Hastalığı artıyor. Lakin kalbindeki hastalığı arındıran, arındırmaya çalışan, bu noktada Allah'tan yardım isteyen bunu kendine dert insanların da imanını arttırdıkça ne yapıyor? İmanını arttırıyor. O zaman ne diyeceğiz? O zaman diyeceğiz ki Kur'an ayetleri bakın en değerli şeyi kalbinde hastalık olan adama verdiğiniz zaman adamın kalbindeki hastalığı arttırabilir. Ha burada öğreneceğimiz bilgiler, ahlakla ilgili, tezkiye ile ilgili bilgiler insanlara öğretilmeden önce insanlara önce, belki de nasıl arındırılması gerektiği ve arındırılmanın öneminin anlatılması gerekir. Yani mesela bu konu diyelim bizim elimizde bir konu. Biz bu konuyu insanlara anlatacağız. Bunu bir mücahidin görevleri olarak da anlatabiliriz. Bunu tezkiye dersi olarak da anlatabiliriz. Bunu ahlak dersi olarak da anlatabiliriz. El mühim, bunu insanlara anlatmadan önce bunun öncesine bir mukaddime yapmamız lazım. Öyle değil mi? Niye? Çünkü o mukaddime ile önce insanlara arınmanın ve arındırılmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu ifade etmemiz lazım. Bu konudaki en belirgin mesele hangi mesele? Arınmanın merkezi neresi? Kalp. Öyle mi? Arınmanın merkezi neresi? Kalp. Hani Peygamber Aleyhissalatu Vesselam hadis-i şerifte diyor, hepimizin bildiği hadis-i şerifte "Eleynefül cismi mudghatan. İza saluhat saluha ve iza fesadet fesada Dikkat edin. Kalpte bir et parçası vardır. O et parçası düzenlenirse bütün beden de onunla beraber ne olur? Düzelir. O et parçası bozulursa da bütün beden de onunla beraber bozulur. E Buhuri ne diyor? Diyor ki el kalbu melikun vel a'da'u Kalp meliktir, komutandır. İnsanın uzuvları ise nedir? İnsanın uzuvları ise askerdir. Şayet komutan düzgün olursa askerler de onunla beraber düzgün olur. Şayet komutan eğer bozuk olursa askerler de onunla beraber ne olur? askerler de onunla beraber bozuk olur. Ondan dolayı, mahalli mahallide kalp olduğundan dolayı, insanın kabı kalp olduğundan dolayı her Müslümanın bu sorumlulukları bilmeden önce, önce bir kalbin önemini bilmesi lazım. Bir kalbin değerini bilmesi lazım. Kalbin Müslümanın hayatındaki yerini bilmesi lazım. Hangi tür ameller kalbe gıda olup kalbi aydınlatır, ondan sonra düşen bilgiler o kalpte imanı artırdıkça artırır ne tür ameller, ne tür sözler, ne tür ortamlar da kalbi öldürür. Kalbe hastalık verir. Ondan sonra öğrenilecek olanlar da insana zarar verdiğiçe zarar verir. Müslümanın bunu ne yapması lazım? Müslümanın bunu bilmesi lazım. Ondan dolayı biz eğer kalpleri kısımlara ayıracak olursak, mesela bu anlamda, kalpleri kaç kısma ayırabiliriz? Ne deriz mesela kalplerle ilgili? Sahi, kalbi olan, hastalık olan, ölü olan. Heh. Sahih olan kalp, hastalıklı olan kalp, bir de ölü olan kalp. Yani insanlar sınıflara ayrılırken insanlar için değerli olan şey nedir? Kalpleridir. Çünkü kalpleri insanların amellerinin aynı zamanda hakimidir. Birinci kalp sahih olan kalp. Sahih olan kalp ne demektir? Sahih olan kalp ne demektir? Sahih olan kalp, sahih olan kalp يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ İlla men et اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ O gün insana ne mal ne de evlat fayda vermeyecektir. Ancak o gün insana selim bir kalple gelmek fayda verecektir. Allah huzurunda insana fayda verecek olan kalp, selim olan kalp, sayh olan kalptir. Sayh olan kalbin en büyük özelliği nedir? Sayh olan kalp, tevhidle süslenip, öyle mi? Tevhidle süslenip, taatlerle binasını kurmuş olan şirkten, ve musibetlerden uzak olan kalptir. Sayh olan kalbin en büyük özelliği nedir? Sayh olan kalp tevhidle, taatlerle süslenmiştir. Şirkten ve musibetlerden de nedir? Şirkten ve musibetlerden de uzaktır. Peki bu kalbin en büyük belirtisi nedir? Bu kalbin en büyük belirtisi bu kalp Allah'ın ayetlerinden bir ayet, peygamberin hadislerinden bir hadis ve hutta mevize olacak hikmetli bir söz olabilecek konumda bir şey işittiği zaman kendini bir ürperti alır ve kendinde hayra doğru bir teşvik hisseder. Yani kalbi o öğrenmiş olduğu sağlam bilgiye yönelik onu bir amele sevk eder, bir irade duygusu oluşur insanın kalbinde. Sayık kalbin en büyük belirtisi nedir? Sayık kalbin en büyük belirtisi budur. Yani öğrendiğinden faydalanan, hangi anlamda faydalanan? Bilgi anlamında değil, amel anlamında öğrendiğinden faydalanan insandır, sayık kalbin sahibi. Bir de ölü olan kalp vardır. Ölü kalp nedir? Ölü kalp kafirin kalbidir. Yani Allah Azze ve Celle'nin zikrine karşı kafa kaldırmayan, Allah Azze ve Celle'nin davetini umursamayan inatla, kibirle Allah Azze ve Celle'nin davetini reddedenlerin kalbidir. Bir de nedir? Üçüncü kalp ve en problemli olan, yani hepimizin yaşamış olduğu problem, hastalıklı olan kalp vardır. Yani bir tarafında iman vardır, bir tarafında ne vardır? Bir tarafında hastalık vardır. Taatler üzerine geldikçe imanın nuru parıldar, o hakim olur kalbe. Masiyetler ve günahlar üzerine geldikçe de bu defa ne olur? Bu defa küfrün veya da nifakın veya da masiyetlerin karanlığı kalbin üzerine kaplar ve insanı kötülük tarafına çekmeye başlar. Bu da en problemli, belki de bir hepimizin içinde olduğu veya birçoğumuzun içinde olduğu ve asıl tedavi edilmesi gereken şey nedir? Hastalıklı kalptir. Hastalıklı kalbin en kötü durumu hangisidir peki? kişinin kalbinin hastalıklı olduğunu bilmemesidir. Yani bir hasta kalbin başına gelebilecek en büyük afet kişinin kendi hasta olduğunu ne yapmamasıdır? Kendi hasta olduğunu bilmemesidir. Bu da hangi tip insanlarda genelde vuku bulur? Bu da genelde yaratılışından ötürü sürekli kendini eksik gören, sürekli kendinin daha fazla bir şeyler yapmaya ihtiyacı olan ve sürekli yaptıklarını eksik yaptığına inanan insanlarda bu daha azdır. Yani bu afet tehlike olarak daha azdır. Lakin sürekli kendini yeterli gören, sürekli ben yaparım, ben ederim, benim yaptığım şöyledir, benim yaptığım böyledir mantığında olan insanlarda ise bu hastalığın meydana gelmesi, bu hastalığın zuhur etme tehlikesi ise çok daha nedir? Çok daha fazladır. Neden? Anca kendini eksik gören, insan kendi hatalarının farkına varabilir. Kendini sürekli yeterli gören, yaptıklarının dört dörtlük olduğuna inanan insan ise Kendinin hastalığının farkına varması ne değildir? Hastalığının farkına varması mümkün değildir. Peki bu kalbin en büyük özelliği nedir? Bu kalbin en büyük özelliği bir hal üzere istikrarlı değildir. Yani bu kalp bir hal üzere istikrarlı değildir. Ne demek? Yani sürekli takva tarafına, sürekli Allah azze ve celle'nin tarafında istikrarlı değildir. Galiben fujur tarafındadır. Yani galiben fujur tarafındadır. Galiben kalbi kendi içinde olan fucura meyleder, bazen bazı dönemlerde de ne yapar? Bazı dönemlerde de masiyetlere meyleder. Şayet bir Müslüman galiben taatlara meylediyor, galiben gönlü, kalbi Allah Azze ve Celle ile beraberse bazen de masiyetlere düşer oluyorsa bu olabilecek bir şeydir. Yani bu olabilirliği her insanın başına gelebilecek bir şeydir. Lakin bir Müslümanın kalbi sürekli kötülükten yanaysa sürekli fucurdan yanaysa, sürekli fucura doğru hareket halinde, hayra doğru ise bir tembellik halindeyse, bu demektir ki bu insanın kalbinde hastalık tarafı nedir? Hastalık tarafı çok daha ne yapmıştır? Çok daha ağır basmıştır. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Ondan dolayı insanlara önce teskiyeyi ve teskiyenin temeli olan kalpleri anlatmak lazım. Ve bu noktada insanları biraz teşvik etmek lazım. Aksi halde öğreteceğimiz bütün bilgiler, Anlatacağımız bütün sorumluluklar sadece insanların kalbindeki hastalığı arttırır. İkincisi nedir? İkinci mesele yani bu insanın sorumluluklarını insanı anlatmadan önce Allah'a karşı kişilere muhasebe kültürünü öğretmektir. Kişilere ne yapmaktır? Kişilere muhasebe kültürünü öğretmektir. Neden dolayı kişilere muhasebe kültürünü öğretmek? Çünkü insanoğlu önce tezkiye noktasındaki birinci adım insanın kendini tanımasıdır. Teskiyede ilk adım nedir? İnsanın kendi nefsini tanımasıdır. Çünkü teskiye edeceğimiz, arındıracağımız kişi malzeme nedir? Malzeme insandır. Şayet eğer insan kendi malzemesini tanımazsa, yani insan elindeki malzemeyi düzeltmeye çalıştığı malzemeyi tanımazsa insanın başarılı olması ne olmaz? İnsanın başarılı olması mümkün olmaz. Ondan dolayı önce insanın kendini tanıması lazım. İnsan en iyi kendini nasıl tanır peki? İnsan en iyi kendini nasıl tanır? Başka? İnsan en iyi kendini Kur'an-ı Kerimle tanır. Neden? Çünkü insanı yaratan Allah, insanın özelliklerini Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. Mesela diyelim ki insan daha ziyade aslında alim midir, cahil midir? Bunu öğrenmek istiyorsa, bunun için çok düşünmesine gerek yok, çok bir tecrübe çaba sarf etmesine gerek yok. Çünkü Allah insanın cahil olduğunu söylüyor. İnsan asli itibariyle nankörlüğe mi daha yakındır? Yoksa işte şükür etmeye mi daha yakındır? İnsan bunu anlamak istiyorsa yıllar yılı bir bekleyip her bana iyilik yapana teşekkür ediyor muyum? Yoksa nankörlük yapıyorum diye beklemesine lüzum yok. Kur'an-ı Kerim insanın ana özelliklerinden birinin insanın nankör olduğunu mesela insana bildiriyor. İnsan daha ziyade sorumluluklarını hatırlayan mıdır yoksa unutan mıdır? İnsanın hele bir sorumluluk bana yüklensin aradan zaman geçsin. Bunu söylemesine lüzum yok. İnsan zaten Kur'an-ı Kerim'e baktığı zaman unutkan ve gafil insanın en belirgin iki tane sıfatıdır. Unutkanlık ve gaflet insanın en belirgin neyidir? İki tane sıfatıdır. Ha. İnsan önce kendini tanıyacak. Yani arındırmaya başlarken insan önce kendi vasıflarını bilecek ki kendini arındırabilsin. Demek ki insanoğlu nedir? Demek ki insanoğlu unutkandır, insanoğlu gafildir, İnsan oğlu nedir? İnsan oğlunun Güzel. Güzel. Şimdi insan unutkan olması hasebiyle insanın her daim sorumluluklarını hatırlaması mümkün değildir. Niye? Çünkü insan unutkandır. İnsan oğlu gafil olması hasebiyle insanın her dönem sorumluluklarına aynı canlılıkla yaklaşıp aynı hassasiyet ve şuurla sorumluluklarını yerine getirmesi mümkün değildir. Niye? Çünkü insanoğlu gafildir. İnsanoğlu her zaman Allah'a karşı bir mahcubiyet hissedip ona karşı sorumluluklarını yerine getirmesi mümkün değildir. Çünkü insanoğlu nedir? İnsanoğlu nankördür. Yani bilmemiz gereken şey insanoğlunun fıtratındaki bir takım özellikleri itibarıyla aynı hal üzerinde sebat etmelidir. Öyle mi? İnsanın fıtratındaki bu özelliklerden ortak çıkan sonuç nedir? İnsanın aynı hal üzere devam etmelidir. Mesela örneğin biz bir adama tezkiye dersi yaptık. Bu meseleleri anlattık veya kendimize insanları boş verelim. Kendi kendimize takvayı, ihlası, sabrı, tevekkülü, yakini, zühdü, Allah'ı sevmeyi, Resulü sevmeyi kendi kendimize öğrendik, okuduk, düşündük, tefekkür ettik. Kendi kendimize kazandık. Veya insanlara bunu ulaştırdık. İnsanoğlu anlık bir takım etkilenme sonucuyla sonuçta bunun temeli de Allah'ın kelamıdır. Resulünün sünnetidir. Öyle mi? İnsanoğlu etkilenir ve bir an bir canlılık hisseder. Yani bu tip amelleri yapmaya, bu tip amellere yönelik insan bir canlılık hisseder. Lakin aradan bir ay geçer, iki ay geçer ya o sorumlulukları komple unutur veya tuttuğunu koparan bir tipse de bu defa aynı şuurla yapmaz. Yani o ilk, ilk zaman başladığı o canlılık, o lezzet, o haz kendi hayatına etkisini artık görmez. Sadece yapar. Ha bunun önüne geçebilmek için ne lazım işte bunun önüne geçebilmek için? Muhasebe kültürünü insanlarda oturtmak lazım. Bir, insanın sorumluluklarını unutmaması. iki sorumluluklarından gafil kalmaması. Yani yapsa bile şuurunu yitirmemesi için insan olduğuna ne yapmak lazım? Muhasebe kültürünü öğretmesi lazım. İnsan için en güzel vaiz nedir? İnsanın en büyük vaizi, en büyük nasihi nasihatçisi kimdir? İnsanın kendi nefsidir. Hangi nesiftir? Nefistir, muhasebe kültürü kendinde yerleşmiş olan nefistir. Hasan-ı Basri diyor ya, kul hayır üzere devam eder, kendi nefsinden kendine vaz eden bir şey bulunduğu müddetçe. O da nedir? O da muhasebedir. Yani sürekli kendini kontrol edip kendi kendi yap fiillerinden, kendi sözlerinden kendine nasihat çıkarabiliyorsa eğer bir insan, bu insan ne demektir? Bu insan demektir ki muhasebe kültürünü kendine oturtmuş demektir. Ve Allah da bize bunu teşvik ediyor. Diyor ki يَيَوَ الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللّٰهَ وَالْتَنْزُرْ nefsun ma قَدَّمَتْ لِغَدٍ Her insan, ey iman edinler Allah'tan korkun ve her insan yarın için ne takdim ettiğine bir baksın. Yani bugünden yarın için ne takdim ettiğinize hele bir bakın diye. Bu muhasebenin ta kendisidir. Yani insanın oturup yarının için takdim edeceği şeyleri amellerinin üzerinde ne yapması? Düşünmesi. Yine bazı alimlere göre zayıf olan, bazı alimlere göre hasen olan bir hadiste Peygamberimiz diyor. اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ ve وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ Akıllı insan nefsini ne yapandır? Nefsini hesaba çekip ölümden sonrası için çalışandır. Akıllı insan Nefsini hesaba çekip ölümden sonrası için ne yapandır? Çalışandır. Yine belki hepinizin bildiği Hazreti Ömer'den meşhur nakledilen sözde ne siz hesaba çekilmeden önce ne yapınız? Kendi nefislerinizi hesaba çekiniz. Amelleriniz tartılmadan önce de kendi amellerinizi ne yapınız? Kendi amellerinizi tartınız. Muhasebe kültürü bir adamda oturursa, örnek veriyorum. Adam bugün gelecek oturacak akşam mesela. Yapması gereken diyelim ki bir vir denmiş kendine. Zikir yapıyor. Her gün işte yüz kere la ilahe illallah vahdeulah şerikele çekiyor. Şimdi bir, ben bunu la ilahe illallah vahdeulah şerikele zikrini yapıyorum. İki, bunun benim hayatımdaki faydası nedir? Yansıması nedir? Akşam diyelim oturdu adam kendini muhasebe ediyor. Ben bugün zikrimi yaptım mı? Yapmadım. Niye yapmadım? Mesela uykudan dolayı yapmadım. Bak problemi de tespit etti. Problemin sebebini de tespit etti örneğin. Yarın bunu çözmek için bu adam muhasebe yapmayandan yüzde altmış, yüzde yetmiş daha öndedir. Öyle değil mi? Bir de Allah'tan yardım istese, bir de O'na muvaffak olsa Rabbim yarın bana bu hastalığımı veyahut da bu eksiğimi tedavi etmeyi bana nasip et diyebilse yarın belki de bu problemden ne yapacaktır? Bu problemden kurtulacaktır. Çünkü seleften meymun e, rahimahullahın dediği gibi kişi kendi nefsine, ortağın ortağı muhasebe ettiği kadar daha şiddetli muhasip konumunda olmazsa kişi kurtulamaz. Yani bir insanın ancak kendinin kurtuluşu bir nasıl ortak, ortağının her şeyini muhasebe eder ya, hani para çalma, ondan sonra işte e, kandırılma, işte mal götürme, kardan daha fazla alma vesaire gibi durumlar olmasın diye adam ortağını sürekli ne yapar? Sürekli muhasebe eder. Ancak kişinin nefsini bu şekilde muhasebe ederse, bundan daha şiddetli muhasebe ederse, kişinin yapar? Felah alır. Ondan dolayı muhasebe, insanın o unutma sürecinde sorumluluklarını unutmasına engel olur. 2- Eğer bir gaflet söz konusu olmuşsa, şuursuzca yapılma söz konusu olmuşsa, sürekli muhasebe yapan adam der, ya ben önceden yaptığım gün daha güzel yapıyordum, kendimi daha iyi hissediyordum, zikir yaptığımın farkındaydım. Ama bu son zamanlarda yapıyorum ama yapmamış gibiyim. Hiçbir fark yok der. Kendine bir çeki düzen verir. Tekrar o şuurunu kazanır. Ondan dolayı yani kişilerin Allah azze ve celle'ye karşı sorumluluklarını kişilere öğretmeden önce yapmamız gereken şey nedir? Yapmamız gereken şey teskiye arınma, kalp ve kalbin önemini, iki muhasebe kültürünü insanlara ne yapmaktır. İnsanlara yerleştirmektir. Ta ki bu şekilde bir faydası olsun. Ha şimdi biz kendi mevzumuza dönelim. Yani bizim önümüzdeki bir mevzuyla karşı karşıyayız. Bu mevzuda da aynı şekilde bizim yapmamız gereken şey nedir? Bu mevzuda da bizim yapmamız gereken şey budur. Biz bu öğrendiklerimizi her birimiz birer fert olarak Allah'a karşı sorumluluklarımızı eğer işleyeceksek o zaman bundan önce bizim de saymış olduğumuz iki tane noktaya dikkat edip o şekilde bunları öğrenmemiz lazım ki bunların bizim hayatımızda bir yeri olsun. Bunların bizim hayatımıza ne olsun? Bir faidesi olsun. Tamam Evet. Bu ilim normalde bu saymış olduğumuz teskiye ilmi işte ahlak ve terbiye ilmi çok önemli insanın ahiretinde direk etkin bir ilim olmasına rağmen iki tane afet var maalesef. Bir, Müslümanlar ya bu ilimden yüz çevirmişler. Bu ilimle ilgilenmemişler. iki ya da bu ilim tasavvuf ehlinin eliyle asli boyutundan uzaklaştırılarak bize ulaştırılmış. Yani ne demek bu? Hani ya Müslümanların hiç böyle bir derdi yok, yani bu ilime kimse ilgi göstermiyor. Asıl ahiret sermayesi olan elin bu, insanın üstüne düşmesi gereken ilim bu. İki, veyahut da üzerine düşmek isteyenler de bunu sahibi bir şekilde bulamıyorlar. Niye? Çünkü bu işe ilgilenenler genelde sünnetten kopmuş, ehli hadis olmayan, felsefeyle, kelamla, işte tasavvufla, budizmle vesaire iştigal etmiş insanların eliyle bu ilim genelde yaygınlaştırıldığı veya geliştirildiği için elimize bozuk bir şekilde ulaşmış. İşte Müslümanların bugün üzerine düşen görevlerden biri bu ilme ihlasla yönelmeleri, iki bu ilmi içindeki pisliklerden arındırmalar, yani aslından uzaklaştırılmış işte felsefik bilgilerden işte riyazi dedikleri bir takım bilgilerden, işte bu hiç aslı Kuranda ve sünnette aslı olmayan aşırılık diyebileceğimiz şeylerden ve bidatlerden bu ilmini yapmak, arındırmak ve insanlara bu ilmi ulaştırmak. Çünkü bu ilim insanların ahiret sermayesi. Anlaşıldı mı? Buraya kadar soru sormak isteyen var mı? Yok. Tamam. Şimdi okuyalım birinci yok ihlas. Bir ihlas. İhlas. Sadece Allahu Teala'nın mutliliği olduğu kalp amellerindendir. Kişinin düşman karşısında direnmesi ve sabah etmesine doğrudan etkilidir. Allahu Teala şöyle buyurur. Onların kalplerindeki sadakati, sadakati bildi de üzerlerine huzur ve sükunet indirdi ve kendilerine yakın bir zafer bahşetti. Normalde ihlas konusunu biz ta kitabın ilk girişinde işlemiştik. Orası yeter, kafi diyor musunuz? Yoksa bu ihlas konusunu bir daha baştan işleyelim mi diyorsunuz? Evet. Nasıl? İşleyelim. İşleyelim. İşleyelim mi? Yoksa birinci konu bize kafi mi diyorsunuz? Evet. özet olarak, olarak geçebiliriz diyorsunuz. Tamam. Şimdi normalde İhlas nedir? Kim bize ihlasın tanımını yapacak? Evet. Kişinin amellerinin şirk çıktığından arındırması ve yalnız Allah için amel yapması. İhlas Kişinin yalnızca Allah için amel yapmasıdır. Öyle mi? Peki, başka bir tanım yapabilir miyiz İhlas'a? Deriz ki mesela İhlas nedir? Kişinin Allah'la arasındaki bütün şeyleri kaldırmasıdır. Allah'la kişinin arasında engel teşkil eden bütün işleri kaldırmasıdır. İhlas, Celle'nin bütün kullardan bütün ameller için. Hiç istisnasız, hem kullarda istisna yok, hem amellerde istisna yok. Bütün kullardan bütün amellerde talep etmiş olduğu şeydir. E, duygudur. Nedir? Kişinin yaptığı ameli sadece ve sadece Allah azze ve celle için yapmasıdır. Başka hiçbir şey Allah azze ve celle insanlardan ne yapmamıştır, istememiştir. Ve ma umiru illâ li ya'budullâhe muhlisînen lehuddîn. Onlar sadece neyle emrolundular? Allah'a dini halis kılarak khas bir şekilde Allah'a kılarak ibadet etmekle emrolundurlar diyor Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle insanı yaratmış, insana rızık vermiş, insana birtakım nimetler bahşetmiştir, sonsuz nimetler, sayılmayacak nimetler. Bunun karşılığında da insandan bir şey talep etmiştir. O da nedir? Kulluğu bana halis kıl. Yani kulluğu sadece benim için yap demiştir. Ve her amelinde kabul şartı olarak Allah'ın yanında ilk şart nedir? Allah'ın yanında ilk şart, amelin ihlas üzere yapılmasıdır. Yani sadece Allah azze ve celle için yapılmasıdır. İkincisi ise amelin ne olmasıdır? Sünnete muvafık olmasıdır. Yani niyet güzel olacak, amel de ne olacak? Amel de meşru olacak. Niyet güzel olur, amel meşru olmazsa bu amel gene kabul edilmez. Amel meşru olur da niyet güzel olmazsa bu amel yine insandan ne yapılmaz? Bu amel yine insandan kabul edilmez. Normalde insanoğlunun en büyük problemlerinden bir tanesi ihlastır. İnsanın amellerinde ihlası yakalamasıdır. Niye? Bak yine birinci mesele o konunun başında anlattığımız meseleye döneceğiz. Eğer insan kendini Allah azze ve celle'nin öğretilerinden tanırsa insan bunu çok iyi anlar. Neden? Çünkü insan fıtratı gereği yaptıklarının acilen beğenilmesini ve yaptıklarıyla acilen bir şeyler elde etmeyi ister. İnsanın fıtratında böyle bir özellik var. Yani bir şey yaptı mı hemen onun karşılığını görmek ister. Öyle mi? Yani bir iş yaptı hemen der ki insanlar bunu beğensin, insanlar bunu öfsün ve hem de bunun şeyini alsın. Bunun karşılığını alsın. Bu insanın fıtratında olduğu için ve getirisi de acil olduğu için insanların çoğu bu hastalıklar olurlar. Bu hastalıkla müptela olurlar. E, i̇hlas da ne? İhlas da bunun tam zıddı. Yani kişinin yaptığından acilen hiçbir şey beklemeyip Tamamen ecrini ne yapması? Tamamen ecrini Allah Azze ve Celle'den beklemesi. Niye? Çünkü kişi yaptığını sadece ne için yapacak? İhlaslı olabilmesi için. Sadece Allah Azze ve Celle için yapacak. İşte bu sebepten dolayı ihlas çok zor. Yani hani seleften bir tanesi ben 30 senedir amellerinde işte ihlası yakalamaya çalışıyorum. Bir başkası işte ben yeryüzündeki en aziz olan, en zor olan şey ihlastır. Vallahi bir saat ihlas insanın ebediyen kurtuluşu demektir. İşte bir başkasının ihlas, kişinin ihlasında ihlası görmesi, tekrardan ihlası gerektirir diyecek kadar böyle ihlası zor bir tanım içerisine sokmasının sebebi budur. İhlas zordur. Çünkü ihlas insanın fıtratında var olan bir şeyi insanın kör çalışmasıdır. Yani yapmış olduklarının acilen e, karşılığını almayıp bunu ahirete ertelemek demek olduğundan dolayı ihlas işte bundan dolayı çok zordur. Ve İnsanoğlunun bunu elde edebilmesi de kesinlikle kendiliğinden olabilecek bir şey değildir. Yani hiç kimse durduğu yerde çok ciddi çaba sarf etmeden muhlislerden olamaz. Hiç kimse çok ciddi çaba sarf etmeden muhlislerden olamaz. Niye? Her yaptığı amelin öncesinde ve sonrasında ihlasını gözetmesi lazım. Yani ben bunu ne için yapıyorum? Yaptıktan sonra ben bunu ne için yaptım? Sorusuna doğru cevap alabilmesi için. Ha bunun da birtakım belirtileri vardır. Öyle mi? Bunun da birtakım belirtileri var. Daha önce biz demiştik ya, yani insanın kendinde olduğunu iddia ettiği veya kendinde olmasını istediği şeylerle ilgili Kur'an-ı Kerim bize bir sallama metodu göstermiş. O da nedir? Mesela daha önce de söylemiştik, eğer inanıyorsanız onlardan korkmayın, benden korkun. Eğer inanıyorsanız üzülmeyin, gevşemeyin mesela. İnanç herkesin ortaya atabileceği bir iddiadır, ben inanıyorum eder mesela. Allah Azze ve Celle bunun sağlamasını yapmak için insana bir şey öğretmiştir. O da nedir? Eğer inanıyorsanız üzülmeyin, gevşemeyin. Peki ihlasın sağlamasını nasıl yapacak insan? Yani hani madem ihlas bu kadar zordur, madem tüm insanlarda var olan bir afetle, bir hastalıkla sürekli çatışma halinde olması gerekir ki bir insanın ancak o şekilde ihlası elde edebilsin. O zaman insanın ihlasını sağlamasını nasıl yapabilir? Eğer insan yapmış olduğu amellerde insanlardan hiçbir karşılık beklemiyorsa bir, yapmış olduğu amellerde insanların görmediği yerlerde daha canlıysa yani insanların gördüğü yerlerden normal insanların görmediği Allah'la baş başa kaldığı yerlerde daha canlıysa üç, yapmış olduğu amellerde bizzat ziddiyle karşılık gördüğü zaman Allah'a havale edebiliyorsa bu insan demek ki ihlaslı demektir İhlasın saklaması budur. Bir, insan yapmış olduğu amellerde karşılığını insanlardan beklemiyorsa. iki tek kaldığı zamanlarda salih amellerde daha canlıysa, haramlardan daha şiddetle kaçınıyorsa. Üç, eğer insan yapmış olduğunun karşılığını kötü olarak gördüğü zaman bunu Allah'a havale edebiliyorsa bu insan demek yine nedir? İhlası yakalamıştır. Lakin eğer insan yapmış olduğu her amelde İnsanların yanında ya bir sevgi, ya bir makam gözetiyorsa yani ve bunda olmadığı zaman kızıyorsa, içten içe pazarlık yapıyorsa, insanların gördüğü yerlerde taatlerde daha canlı ve haramlardan daha çok kaçınıp, tek kaldığı zamanlarda haramlara daha şevkli, taatlerde daha tembelse, bu insanın ihlasız olduğunu göstergesidir. 3- Yapmış olduğu amelin karşılığını tersiyle gördüğü zaman yani zıddıyla mukabele gördüğü zaman eğer dünyaya ayağa kaldırıyor. Şey yapıyorsa bu da insanın ikhlasız olduğunu, ecrini Allah'tan hakkıyla beklemediğini neydir? Beklemediğinin göstergesidir. Bu sebepten ötürü insan kıyamet gününde Allah azze ve celle ile karşı karşıya kaldığı zaman insanı Allah azze ve celle neyle yargılayacak? Amelleriyle ve insanı amele iten niyetleriyle yargılayacak. Öyle mi? Öyleyse bütün hayatı boyunca insanın dikkat etmesi gereken iki tane mesele vardır. Bir, niyet sürekli niyetini kontrol edip niyetinin Allah rızası için olduğunu dikkat etmelidir. İki, yaptığı amellerin şeriatta bir aslının olduğuna dikkat etmelidir. Çünkü insan kıyamet günüde yani asıl günde iki şeyle Allah huzuruna duracaktır. Niyeti ve neyle ve amelleriyle. O zaman insanın bütün ömrü bu ikisini ıslah etmek, bu ikisini tamir etmek, onarmakla geçse bile insan için yeter, insan için kafidir. Çünkü kim olursa olsun Kıyamet gününde Allah Azze ve Celle herkese aynı sözlerini idare edecek. Kim amel yapıp benim için yapmışsa, ecrini benden beklesin. Kim de amel yapıp şirk koşmuşsa, yani başkası için amel yapmışsa, ben ondan da şirkinden de ganiyim. Veyahut da gitsin kimin için yapmışsa, gitsin ecrini ondan beklesin diye. Herkesi ne için ya Yani mesela bugün diyelim biz bir amel yapıyoruz. Şayet bu amelimizde insanların bizi övmesini, insanların bizi görmesini bir makam elde ediyorsak, Kıyamet gününde Allah bizi o adamın yanına gönderecek. Git o adam sana şey versin. Hani makamı da, mevkiyi de git o adam sana versin. Bugün sana bir şey yoktur diyecek. Yine hiç aklımızdan çıkarmamamız gereken, o iki derste de üzerinde ısrarla durduğumuz, ateşin kendisiyle yakılacağı şehit, alim, bir de zengin. Normalde dünya hükmünde, dünya gözüyle bakıldığı zaman, belki salih amel konusunda en önde gelen insanlar bunlar. Alim çünkü sürekli insanları hayra teşvik eder. Öyle mi? اَمْرِبِ الْمَعْرُفِ نَيْعَنِ الْمُنْكَرِ يَفَا Şehit, Allah yolunda yapılabilecek en büyük şeyi yapıp canını Allah'a feda eden. Zengin, insanın kendi sevgisiyle yaratıldığı ve düşkün olduğu malı Allah yolunda harcayan. Ama Allah kıyamet gününde ateşi bu üçüyle tutuşturacak. Neden? Amel eksikliğinden dolayı değil. Ne eksikliğinden dolayı? İhlas eksikliğinden dolayı. Yani bu amelleri Allah Azze ve Celle için yapmama probleminden dolayı. Ve şunu da hiçbir zaman unutmayacağız aklımızda bulunacak. İhlas sürekli insanda mevcut olacak diye bir kaide yok. Ancak muhasebe, kültürü kendinde oturan bir insan kendi ihlasını sürekli muhafaza edebilir. Yani mesela peş peşe iki tane amel düşünün. Bir, şu anda ders veriyorum. İki, kalkıp namaz kılacağım. Ders verirken ihlaslı olabilirim ama namaz kılarken riya yapabilirim. Yani bugün birinci amelimde ihlaslıydım diye ikinci amelimde de ihlaslı olacağım diye bir kaide yok. Niye? Çünkü ihlas şeytanın vesvesesiyle insanın kalbine gelen bir duygu, Şey, riya şeytanın vesvesesiyle insanın kalbine gelen bir duygu. Ondan dolayı insanın her amelinde kendini muhasebe etmesi lazım. Yani ben bu ameli yaparken mesela ilim öğreniyorum. Hiç kendi kendimize sorduk mu ben bu ilmi niye öğreniyorum? Yani Allah muhafaza buna verecek bir cevabımız yoksa bunun cevabı her şey olabilir. Yani şeytan bunun bütün cevaplarını kendi vermiş ve bizi o yönde kullanmış olabilir. Davet yapıyoruz. Ben bu daveti niye yapıyorum? Mesela ben işte Müslümanların içinde yer alıyorum ve Müslümanlarla beraber dine hizmet ediyorum. Bazen kendi kendimize sormamız lazım. Niye ben bunu yapıyorum? Yani niye Müslümanların içindeyim? Niye dine hizmet etmeye? Allah muhafaza bunun kesin ve sabitleşmiş bir cevabı yoksa bizim yanımızda şeytan buna cevaplar bulup bizi o yönde her şekilde ne yapabiliyor? Kullanıyor olabilir. İşte ondan dolayı ihlas la ilgili bizim konumuza gelecek olursa yani menheşle ilgili konuya gelecek olursak davetin, cihadın devamlı olup Allah'ın yardımını alabilmesi için fertlerdeki ihlasa dikkat etmek ve bu ihlas üzerine sürekli onlara vaz etmek, nasihat etmek, hatırlatmada bulunmak gerekir. Neden? İhlassız amel yapan bir ferdin, önce hani her amelin bir dünyada karşılığı vardır, bir de ahirette karşılığı vardır, öyle mi? Dünyada insanın amelinden alacağı en güzel, en güzel karşılık nedir? En güzel karşılık kişinin o hayır amelinde sabit kalıp onun dünyadaki güzel neticesini görünmesidir, öyle mi? Bu mesela cihat amelini düşünelim. Cihat amelinin insana en büyük faydası dünyalık hükmünü söylüyorum ha. En büyük faydası nedir? Fertlerin cihatta sabit kalıp yeryüzünde Allah'ın ahkamının altında Allah'ın kelimesinin yüce olduğu bir toplumda yaşamalarıdır, öyle mi? Bunun gerçekleşmesi için ihlasa ihtiyaç var. Neden? Çünkü ancak ihlaslı insan uzun süreli iş yapabilir. Yani ihlaslı olmayan bir insan, yapmış olduğu amellerin karşılığını kısa dönemde görmezse, ya daveti bırakır, ya inancını bırakır. Yani ya inancı sağlam kalır ama eylemi bırakır, ameli bırakır, ya da hem ameli hem inancı beraber bırakır. E bu da hem İslam'a, hem ümmete, hem de Müslümanlara zarar. Lakin ihlaslı olan bir birey, Belki ölene kadar da yaptığının karşılığını görmese çok rahat bir şekilde ben yaptığımı Allah için yaptım, karşılığını verecek olan da O'dur deyip yine ameline de devam eder. İnancına da ne yapar? İnancının üzerine de devam eder. Bunu gerek cihatta düşünün, gerek davette düşünün. Her türlü hayır işinde düşünebilirsiniz. 2- Ahiretteki karşılığı. Zaten ancak ahirette dünyada yorgunluğunun karşılığını kimler alacaktır? İhlaslı olan insanlar alacaktır. Bu da ancak neyle olur? Bu da ancak sürekli kontrol ile olur. Niye? Çünkü insanın en büyük faidesi ve insanın en büyük sermayesi, insanın ihlası olduğundan dolayı şeytanın da en büyük ifsad etmeye çalıştığı şey nedir? Müslümanın ihlasıdır. Yani şeytan normalde zarar verirken ne yapmaya çalışır? En kötü yerden insanı vurmaya çalışır. E şeytanın bir insana verebileceği en büyük zarar insanın ihlasını zedeleyip insanın kalbine riya sokmasıdır. Çünkü riya'yı soktuktan sonra daha kötü amel emretmeye gerek yok. Zaten yaptığı bütün ameller insana aleyhine hüccet teşkil edeceğinden dolayı yani adam bir de yaptığı güzelliklerle azap görecek, karanlıklar içerisinde karanlığa düşer olacak. Ondan dolayı şeytanın en çok ifsad etmeye çalıştığı şey Müslümanın hayatında nedir? Müslümanın hayatında ihlasıdır. Müslümanın da en çok dikkat etmesi gereken şey hem dünya noktasında hem ahiret noktasında kendi ihlasıdır.